Ork.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ile çalışmak isteyen eczacılarımızın başvuruları hakkında Kadıköy Merkez ve Çevre, Üsküdar Merkez ve Çevre, Bostancı, Ataşehir nöbet bölgelerinde faaliyet gösteren ve GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ile çalışmak isteyen eczacılarımız 21 Aralık 2012 Cuma günü saat 17'ye kadar web sayfamızda yer alan listesi bulunan evraklar ile birlikte Kadıköy İrtibat Büromuza başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeler 1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile 2011 yılında yapılmış olan sözleşme fotokopileri 2. Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2012 yılında sözleşme yapılmış olması gerekmektedir. İlgili evrak odamızca eklenecektir. 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi 4- Ruhsat fotokopisi 5- Eczacı diploması fotokopisi 6- Acil durumlarda reçete almaya, ilaç teslim etmeye yetkili eczane personeline ait noter tasdikli belge fotokopisi. İlk defa sözleşme yapacaklar için mutlaka belgenin aslı gerekmektedir. 7- Eczanenin gata'ya olan konumunu gösteren kruki 8- Dilekçe, bu Kadıköy büromuzdan temin edilebilecektir. 8. Anlaşmalı sivil eczanelerce yatan hasta ve ayaktan er erbaş reçetesi ile ilaç temininde ve tesliminde uyulması gereken idari hususlar, bu da Kadıköy büromuzdan temin edilecektir ve orada imzalanacak. 10. Taahhütname, 11. Eczacının adı, soyadı, eczane adı adresi, eczacının ev, iş, cep ve faks numaraları ve e-mail adreslerinin yazılı olduğu A4 kağıdına basılmış bilgisayar çıktısı. 12. Bir adet tam kapak, pembe bir dosya. Bu evraklarla birlikte eczacının bizzat kendisi ve kaşesiyle birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. Bugünün sorusuyla sizlerle birlikteydik. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Soru Cevap Hazırlayan ve sunan eczacı Hünce'nin kılıç.